Amma ba'd fe innehaide hadis teckalallahu ve hayran hadi hadiy Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve her al'amuru muhtesatun ve kullu mutesatun bid'a ve kullu bid'atin dalalah ve kullu dalalatin fi'n nar amma ba'd. Kardeşlerim, eee takip edemeyen kardeşlerimiz olduysa belki ilk Dinleyecek kardeşlerimiz olabilir. Benim adım Cüneyt, e, Niki ile müsannaki kardeşliğimizin. Burada e, fırsat buldukça <gülüyor> bazı kitapları seslendirmeye çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de, daha doğrusu hani artık bunu kitap demek e, belki biraz azammetin aşağı çekmek olur. Kur'an-ı Kerim'in mealini inşallah okuyoruz. E, 30 sure okuduk. Bugün 31. sure, Lokman suresiyle. İnşallah-u Teala devam edeceğiz. Öncelikle <gülüyor> her zaman olduğu gibi sure hakkında biraz bilgi vermek isterim. Lokman suresi hakkında. E, Mekke'de nazil olmuş bir suredir. E, 27, 28 ve 29. ayetlerin Medine'de nuzul edildiği rivayetler arasında. 34 ayettir toplamda. E, Hz. Lokman'ın kısasını anlatıldığı için sureye bu at verilmiştir.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 Onlar ahirette de kesin olarak iman ederler. İşte onlar Rableri tarafından gösterilmiş doğru yol üzeredirler ve onlar kurtulu şehremlerdir. İnsanlardan öylesi var ki herhangi bir ilmi delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafa satın alırlar. İşte onlara rüsva yedici bir asaf vardır.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 O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. O, gökleri görebildiğiniz bir direk olmaksızın yarattı. Sizi saçmasın diye yere de ulu dağlar koydu ve orada her çeşit canlı yaydı. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalı nebattan çift çift bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır. Şimdi ey kafirler, ondan başkasının ne yarattığını bana gösterin.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 Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi körükörne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uyu. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm. Lokman öğütlerine devamla şöyle demişti. Yavrucuğum, yaptığın iş iyilik veya kötülük.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 nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de insanlar içinde bilgisi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Ya şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyor dediyse? İyi davranışlar içinde Kendini bütünüyle Allah'a veren kimse gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır. Resulüm İnkar edenin inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü de ancak bizedir. İşte o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz. Allah kalplerde olanı şüphesiz çok iyi verir.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 Size varlığının delillerini göstermesi için Allah'ın lütfuyla gemilerin denizde yürüdüğünü görmedin mi? Şüphesiz bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için ibretler vardır. Dağlar gibi dalgalar onları kuşattığı zaman dini tamamen Allah'a haskılarak ihlasla ona yalvarırlar. Allah onları karaya çıkararak kurtardığı vakit işlerinden bir kısmı orta yolu tutar.